Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Heh. Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret? Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor. Ay'be'nin kuşatılacağını biliyor musun? Evet, duydum. Biz de katılalım mı ne dersin? Bu fırsat kaçırılır mı? Hayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var? Sarp kayalıkları ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, kurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz. Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek, bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi. Dört ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız. Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır. Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız. Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı. 114. Bölüm Hayber'in surları önüne gelinmiş, savaş düzeni alınmıştı. Sahabeden Amir bin Ekva, şairlik yeteneğinin etkisiyle şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım! Sen bize hidayet ve rahmet ihsan etmemiş olsaydın, biz muhakkak sapkınlıkta kalırdık. Bizim üzerimize yürüyen kafirlerle karşılaştığımız zaman kalplerimize sükunet ve metanet indir. Ayaklarımıza sebat ver. Amir daha sonra Araplar tarafından savaşlarda okunan şiirlerinden okudu. Peygamberimiz bunu duyunca okuyanın kim olduğunu sordu ve ona rahmet etmesi için Allah'a dua etti. İslam ordusu Hayber'i kuşattığında geceydi. Peygamberimiz ansızın baskın yapmaktan hoşlanmazdı. Bu sebeple sabah olması beklendi. Sabah Hayber surlarından topraklarını işlemek için çıkan çiftçiler karşılarında İslam ordusunu görünce dehşete kapıldı. Bu, bu düşman ordusu! Kaçın! Kaçın! Muhammed, vallahi Muhammed ordusu! Yüce Tarım, sen bizi koruyun! Araflar gelmiş! Muhammed'in ordusu burada! Bizi kuşatmışlar! Deni çekilin Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Açın. açın şu kapıyı. Açın, açın. sen bizi. Açın. Açın. Açın. açın kapıyı. Açın. kapıyı. Açın. açın. Hadi artık. içeri alın bizi. İçeri alın. Açın. Muhammed vallahi Muhammed ve ordusu. Peygamberimiz onların bu halini görünce askerlerini savaşa teşvik etmek için Allahu ekber diye tekbir getirdi ve şöyle dedi. Harap olup gitti Hayber. Biz bir kavmin topraklarına girdiğimiz zaman önceden uyarılmış olan o kimselerin sabahı çok kötü olur. Hayber'e yaklaşırken öncü kuvvet olarak gönderilen süvarilerin komutanı olan Abbad bin Biş, Yahudiler için casusluk yapan bir bedevi yakalamıştı. Hayber hakkında ne bildiğini anlat bana. Dedim ya ben gariban bir çobanım. Hayber hakkında ne bilebilirim? Şimdi bana Hayber Yahudilerinin ne yaptığını anlatacaksın. Tamam. Tamam sakin ol. Kulağıma çalınmış bazı şeyler vardı. Onları söylerim sana. Dinliyorum. Duyduğuma göre Hayber'in liderlerinden Kinane ile Hevze, Gatafan'dan yardım talebinde bulunmuşlar. Onu biz de biliyoruz. Başka? Hayber'in bir yıllık kurma mahsulü karşılığında Gatafan bu teklifi kabul etmiş. Evet devam et. ''Gatafanlılar büyük bir orduyla gelip Hayber kalelerine girmişler. Yahudilerle birlikte sayıları on bini geçiyormuş. Sizinle çarpışmak için bekliyorlarmış. Onlar çok iyi okçudurlar. Başa çıkabileceğinizi sanmıyorum. Hem Yahudiler hazırlıklı adamlardır. Yanlarında pek çok silah ve yiyecekleri vardır. Kalelerinin içinde bulunan akarsuları var.'' Bu kuşatmayı yıllarca sürdürseniz bile başarılı olamazsınız. Senin haybine <gülüyor> casus Eğer doğruları söylemezsen kelleni uçuracağım. Oğlu tanrım. Lütfen sakin ol. Beni öldürme. Yalvarırım tamam mı? Sana doğruları söyler ve bildiğim her şeyi anlatırsam benim canımı bağışlar mısın? Evet. Benim Medine'de yaşayan bir amca oğlum var. Medine'de bulunan Yahudiler, Muhammed ve arkadaşlarının kaç kişi olduğunu haber vermek üzere onu buraya göndermişler. O geldiğinde Kinane'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi. ''Muhammed şimdiye kadar sizin gibi iyi çarpışan bir toplulukla karşılaşmamıştı.'' O sizin silah sayınızın çokluğunu, kalelerinizin sartlığını ve sizin savaş konusundaki ustalığınızı bilmeyerek yola çıktı. Buna Yesrip'teki Araplar da Kureyş'te sevinmektedir. Kureyşliler, Hayber Yahudileri Muhammed'in hakkından gelecektir diyorlar... ...ve zaferinizin haberini almayı dört gözle bekliyorlar. Evet, Amca oğlum bunları söylediğinde Kinanede bana sizin yanınıza bir çoban kılığında gelmemi emretti. Böylece sizi düşmanınızın çokluğuyla korkutacak... Sizinle ilgili bilgileri de onlara iletecektim Gatafan henüz gelmedi Bayber'dekiler kalelerinde yalnız Ve sayılarının çokluğuna rağmen Sizden korkuyorlar Tamam mı? beni affedin ne olur Canımı bağışlayın Peki Teşekkür ederim. Teşekkür ederim O bir casus Vur boynunu gitsin Ona söz verdim Ömer Canı emniyettedir O zaman sıkıca bağla bu iş bitene kadar bir yere kımıldamasın. Sıkıca bağlayın şunu. İslam ordusu tarafından kuşatılan Yahudiler kendi aralarında nasıl savaşmaları gerektiğini tartışıyorlardı. İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü. Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracakken o bizi kuşattı. Üstelik daha Gatafan gelmiş değil. Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki? Bu çarpışmanın sonucu belli. Biz kazanacağız. Emin olma. Savaşlar son ana kadar seyir değiştirebilir. Gelin askerlerimizi dışarı çıkaralım. Meydan savaşı yapalım. Bu kadar güçlü surlarımız varken neden meydan savaşı yapacakmışız? Eğer kuşatma başarılı olur da teslim olmak zorunda kalırsak... Bizim için hayat hakkı kalmayacaktı ondan. Kimimiz öldürülür, kimimiz de esir ediliriz. Bence savunma savaşı yapmalıyız. Taarruza geçersek de kısa sürede işlerini bitiririz. Ama asker kaybımız çok olur. Ne gerek var? Nasıl olsa kalelerden içeri giremeyecekler. Yok. En mantıklısı kalelerimizden ok atışı yapmak. Evet, evet. Okçularımız onlara zayiat verdirecektir. Bizim kalelerimiz diğerlerine benzemez. Emin olun bu savaşta biz galip geleceğiz Evet tabi ki biz galip geleceğiz Doğru söylüyorsunuz biz galip o, evet, geleceğiz biz o, evet, evet, Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler. Hayber Yahudileri tek başına kalmıştı. Kalelerine kapanarak savaşmak zorunda kaldılar. Hayber'de pek çok hisar vardı. Hepsi için ayrı ayrı savaşılması gerekiyordu. Osman, çok düşüncelisin. Naim Kalesi'ni nasıl alacağımızı düşünüyorum Zeyt. Bu hisarı ne yaptıysak alamadık Tüm saldırılarımızı geri püskürttüler Okçuları çok iyi nişan alıyor Evet şehit sayısı onu buldu Yaralılar da var Allah'tan hanımlar tedavileriyle ilgileniyor Allah yardımcımız olsun Peygamberimiz seni komutan olarak tayin ettiğinden beri hiç dinlenmiyorsun Biraz istirahat etsen olmaz mı? Olmaz Zeyd Daha fazla zayiat vermek istemiyorum Resulullah nasıl oldu? Hala hasta Sancağı sana ve Ebu Bekre teslim ettikten sonra... ...biraz dinlenmesi için zorla çadırına gönderdik. Allah şifa versin. Onu başımızdan eksik etmesin. Amin. Bugün gözcü olarak kim görevlendirildi? Ömer. İyi. Ondan hayırlı haberler alırız inşallah. İnşallah. Hayırdır Ebu Düzcane? Ne oldu? Ömer az önce bir casus yakaladı. Casus mu? Çok iyi. Sen soluklan biraz. Ömer onu konuşturmuştur. Evet. Naim karesinin tüm zayıf noktalarını öğrendik Çok güzel Duydun mu Osman? Bak Allah'ın bir nimeti daha <gülüyor> Çok şükür Ömer birazdan yanınıza gelecek Beni askerleri hazırlamanızı söylemek için gönderdi Tamam birazdan saf düzenini alırlar Ben geri dönüyorum Yine haberleşiriz Hadi selametle git <gülüyor> Hisarlar bir bir fethediliyordu Ama Hayber'de güçlü bir direniş sergiliyordu Müslümanlar şiddetli sıcağın altında oldukça zorlanmaya başlamıştı. Bir gün Peygamberimiz, sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. O Allah'ı ve Resulü'nü sever, Allah ve Resulü de onu sever diyerek Hayber'in fethedileceğini müjdelemiş fakat o kişinin kim olduğunu söylememişti. Ashab-ı kiramın hepsi bu müjdenin kendi hakkında gerçekleşmesini istiyordu. Ya Rabbi Kumandanlığı hiçbir zaman Bugünkü kadar istememiştim Keşke sancak bana verilse Allah'ım Senin sevdiğin kimselerden olmak Ne büyük şereftir Hele de Resulünün şu iltifatına Masal olmak İnşallah bana nasip olur Allah Resulü sancağa yarın vereceğini söyledi Umarım o şanslı kişi ben olurum Vermezse de isterim Halasının oğlunu kıracak değil ya Yarın erkenden gelip Resulullah'ın gözünün önünde bir yerlerde bulunmalıyım Beni görürse belki sancağı bana verir Allah Resulü ertesi gün sancağı merakla bekleyen ashab arasından Hazreti Ali'ye verdi Ve şöyle dedi Ya Ali haydi ilerle Allah sana fethi müyesser kılıncaya kadar cesaretle yolunda yürü Asla yönünü değiştirme Demek Ali'miş Sancağı hakkıyla taşıyacak kişi Ali miymiş? Bütün bu iltifatlara yakışır da. Keşke bana verirse diyordum ama Ali bu vazifeyi en iyi şekilde yapacaktır. Sevinin Müslümanlar. Fetih yakındır. Allahu Ekber, Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber! Ve Ali sancağı almıştı. Ey Allah'ın Resulü! insanlarla ne üstüne savaşayım? Peygamberimiz şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesaplarıysa Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.